Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Lancet Sağlık ve İklim Değişikliği Geri Sayım Raporu'nun 2021'de yayınlanan son sayısı sağlığı ve iklimi tehdit eden ve giderek artan riskleri özetliyor. Bu riskler özellikle gıda ve su güvensizliğine, sıcak hava dalgalarına ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına maruz kalan topluluklarda birçok kişinin halihazırda hazırda karşı karşıya olduğu sağlık tehditlerini daha da kötüleştirmekte. Yazarlar, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve herkes için daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek üzere küresel çapta koordine edilen bir acil eylem çağrısında bulunuyor. Covid-19 salgını küresel krizler karşısında uluslararası işbirliğinin arttırılması gereğini ortaya koydu. 31 Ekim 2021 Pazar günü İskoçya'nın Glasgow kentinde başlayacak olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda yani COP26'da siyasiler söylemin ötesine geçerek liderlik göstermeli ve harekete geçmeli. Sağlık koşullarını iyileştirmek ve daha adil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için karbon emisyonları hızla azaltılmalı. Ülkeler COVID-19 salgınının ortasında ekonomilerini yeniden canlandırmak için trilyonlarca dolar harcama yapmayı taahhüt ederken rapor siyasi liderleri ve politika yapıcıları söz konusu kamu harcamalarını eşitsizlikleri azaltmak için kullanmaya çağırır. Yeni ve yeşil iş olanaklarının yaratılması ve sağlığın korunmasıyla birlikte hayata geçirilecek bir yeşil toparlanma süreci şimdi ve gelecekte daha sağlıklı toplumların oluşturulmasını sağlayacak. Petrol, gaz ve kömür için büyük subvansiyonlar ve temiz enerji için sınırlı finansal destek içeren fosil yakıt odaklı bir toparlanma, kısa vadeli ve dar perspektifli ekonomik hedeflere karşılama potansiyeline sahip olsa da dünyayı uzun vadede geri dönülmez bir şekilde raydan çıkarma ve Paris anlaşmasında belirtilen en fazla 1,5 derecelik sıcaklık artışı hedefini tutturmayı imkansız hale getirme riskini de taşımaktı. Bunun bedelini insan sağlığı ödeyecek. İklim değişikliğine katkısı nispeten en az olan düşük gelirli ülkelerin toplumları da buradan en sert darbeyi alacak. Hükümetler acil harcamalardan salgın sonrası uzun vadeli toparlanmaya geçerken bu fonların daha fazlasının yatırımların ortalama yüzey sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlamak için yapılması gereken yatırım seviyesinin gerisinde kaldığı Sıfır karbonlu enerji sektöründe istihdamı teşvik etmek gibi iklim değişikliğini azaltacak şekilde harcanması hayati önemde. Lancet Geri Sayım raporu birçok ülkenin iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine ne kadar az hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 yılında sağlık ve iklim değişikliği ile ilgili yaptığı ankete katılan 91 ülkeden sadece 45'i, sağlık ve iklim değişikliği konusunda ulusal bir plana veya stratejiye sahip olduğunu söylüyor. Yani bu yarısı. Analizde bu 45 ülkeden sadece 8'i iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirme sonuçlarından yararlanarak insan kaynakları ve mali kaynak ayarlamaları yapmışlar. Araştırmaya göre bu analizde incelenen ülkelerin %69'u yetersiz finansman nedeniyle bu planları uygulayamadığını da bildirmiş. Ya plan yapmak iyi ama tabii kendi başına yeterli değil hayatı da geçirmek gerekiyor. Yeşil gazetede yer alan habere göre Türkiye'nin ilk sert mercan resif koruma alanı ve artık çok az sayıda kalmış olan Akdeniz'in resif oluşturan tek kolonisi nesli tehlike altındaki mercan Pladosera caespitosa Çanakkale Boğazı resifleri koruma altına alındı. Ne güzel haber. 22 Ağustos 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Dardanos Harita Tebliği ve Türkiye'nin artık sert bir mercan resife koruma alanı var. Yavru mercanlar artık sağlıkla burada büyüyecek. Bölgede 92 anaç koloni ve birçok bebek mercan yaşamını sürdürüyor. 22 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan 2021-31 su ürünleri ek tebliğine göre nesli tehlike altındaki mercan kolonilerinin Yaşam sürdüğü Dardanos resifi altında 720 ila 2000 metrekare alan dahilinde yer alan koruma şamandırasının çevresinde de tüm balıkçılık faaliyetlerine yasak getirildi. 100 yaşın üzerinde kolonilerin olduğu ve şu an sadece Anaç 92 sert mercanın yok edildiği bölge artık koruma altında. Aylarca bağlanma ve çapa atımı kontrol edilecek olup kızıl ötesi kameralarla da bölge izlenecek. Paleo-biyolojik olarak da önemi yüksek olan bölge birçok deniz canlısının barınma, beslenme, üreme alanı. Resiflerin koruma altına alınmasında Çanakkale 18 Mart öğretim üyesi deniz bilimci, doçent Doktor Barış Özalp katkıda bulundu. Doktor Özalp'ın Çanakkale-Dardanos mercan resiflerini detaylı olarak anlattı. Türkiye'nin denizel koruma alanlarının eklenmesinin elzem olduğu açıklandı. Dardanos'un hazin sırrı başlıklı ulusal makalesi de Akdas dergisi Mart 2021 sayısında yer aldı. Zonguldak Çevre Koruma Derneği ve Greenpeace Akdeniz ortaklığıyla organize edilen kömür endüstrisinin Zonguldak üzerine etkileri başlıklı çevrim içi online panel düzenleniyor. Panelde konunun uzmanlarının hazırladığı ve Zonguldak kömür endüstrisi ve şehrinin ekonomisi, sosyolojik yapısı, çevre sağlığı ve halk sağlığı üzerindeki Etkileri ve istatistiği analizlerle birlikte raporunda sunumu gerçekleşecek. Hemen bu programla birlikte başlıyor. Panele Greenpeace Akdeniz YouTube hesabı üzerinden katılım sağlayabilirsiniz. Hemen şimdi bunu dinlediniz, haberini aldınız. Gidin Greenpeace Akdeniz YouTube hesabından bu programı izleyin. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.